İnşallah 86. sure olan El Et Tarık suresiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzüne ve Tarık'a sabah yıldızına yemin ederim ki Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su Sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. İzlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Dönüş sahibi olan, yağmur yağdıran, nebat ile yarılan yere yemin ederim ki, Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühret var. Onlar biraz kendi onları biraz kendi hallerine bırak. Pek yakında desteğimiz sana gelecek.